Bismillahirrahmanirrahim Estağidumillah Dilimdeki düğümü çöz ki Benim sözümü fıkh etsinler iyice anlasınlar diyor Ondan sonra Musa Aleyhisselam Vahyin kendisinde bıraktığı Heybetin ve dolayısıyla vahyin neticesinde aldığı görevin azametinin farkında olarak bu işi kendisiyle birlikte paylaşan bu konuda kendisine yardımcı olacak birisinin olması halinde görevini daha başarıyla yapacağını anlıyor. Ve diyor ki bu sefer ikinci bir husus. Ve vezir'den ahle. Vezir güç veren, yardımcı olan, destekleyen demek. Ve benim aile halkım arasından bana bir vezir ihsan etti. Bir vezir ihsan etti. Kim olacak? Harun akhi. Kardeşim, Harun'u vezir yaptım. Uşdud bihi ezri. Onunla gücümü, kuvvetimi artır, pekiştir. Ve eşrikhu hufi emri. Ve işimde onu ortak yap. O da nebi olsun yani. Fesirler derler ki, hiçbir kimse Musa aleyhisselam kadar Kardeşi için iyilik istemiş değildir. Bir duayla onu peygamber olmasına sebep oluyor. Allahu Ekber. Bir de Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri vardı. Arada <gülüyor> ciddi bir fark var. Ve Onlar da ifade edilse soy itibariyle uzak da olsa Musa Aleyhisselam'ın Amcaların olurlar. Şimdi sebebi ne? Ondan sonra bir iki tafsilata geçelim. Ke'y nusebbihake kefira. Ta ki ikimiz beraber olunca seni çokça tesbih edelim. Cenab-ı Allah'ın Allah'a karşı yapmak istediğiniz görevlerde bir ağırlık hissederseniz veya kendinize, kendinize o işler için bir dereceye kadar veya pek çok ölçüde yetersiz görecek olursanız Musa Aleyhisselam'ın yaptığı gibi yapınız. Kardeşlerinizin yardımını isteyin ve Allah'ı çokça zikredip tesbihin. Bunlar görevinizin doğru bir şekilde, yetkin ve ehil bir şekilde yerine getirilmesinde size katkı sağlayacaktır, yardımcı olacaktır. Ke'inusebbihakekefira ta ki seni her türlü eksiklikten çok çok tenzih edelim. Ve nezkürakekefira ve seni çokça analım, çokça hatırlayalım. Zaten sen bizleri çok iyi gören, çok iyi bilensin diyor Çok iyi görendir, görensin. Özellikle geniş tefsirler, buradaki vezir kelimesinden hareketle derler ki, Musa aleyhisselam bir nebi idi. Bir nebi ve bir rasul olduğu halde kendisine bir vezir yani bir yardımcı istedi. Dolayısıyla halifelerin İslam şeriatini tatbik etmek konumunda ve görevinde olan Müslümanların kendi iradeleriyle meşru bir şekilde Allah'ın dinini uygulamak üzere başlarına geçirdikleri kimselerin görevlerini ifa edebilmek için vezir, bugünkü tabiriyle bakan diyebiliriz belki yardımcı edinmeleri ve onlara görev vermeleri elbette ki daha yerinde bir davranıştır daha bir gereklidir. Çünkü peygamber bile kendisi için bir vezir isteyince peygamber olmayan fakat Peygamber şeriatini uygulamakla görevli olan halifenin de yapacağı işlerde yardımcılar edinmesi, onların görev alanlarını vesairelerini tahdid ederek onları bir takım görevler ile görevlendirmesi öncelikle söz konusudur. Onun daha çok ihtiyacı vardır. Bir rasul için bu böyle olduğuna göre bir halife için hayda hayda böyledir esasen Resuller her konuda bizim için örnektirler ve Kur'an-ı Kerim'de zikrolunup da ümmetin şu veya bu şekilde şu veya bu zamanda hayatına ışık tutmayacak Kur'an-ı Kerim'de tek bir ayet tek bir kelime yoktur elverir ki biz bu nazarla Kur'an-ı Kerim'e bakalım. Kur'an-ı Kerim'in hayatımıza, hayatımızın meselelerine ne şekilde ışık tuttuğunu anlayalım, idrak edelim. Ve evvela bu manada Kur'an-ı Kerim'e hak ettiği kadar en ileri derecede güvenelim. Çeşitli vesilelerle zikrettiğimi hatırlıyorum. i̇bn Abbas radıyallahu anh diyor ki, ...devemin yularını kaybetsem onu yine Kur'an'da ararım. Kur'an'a bu kadar güvenilir. Gerçekten de deve yuları mı kaybedilse Kur'an'da mı arayacak? Belki de onu kastetmiş olabilir, biz onu anlayamayız ama... ...biz bunu şöyle anlıyoruz. Biz Kur'an-ı Kerim'in her türlü meselemize... Aklımızın, fikrimizin, toplumumuzun, şartlarımızın üstesinden gelemeyeceği her meselede Kur'an-ı Kerim'in bize aşık tuttuğuna, yol gösterdiğine inanıyoruz manasına alıyoruz. Bunun için de Cenab-ı Allah'tan vazifelerimizi, görevlerimizi yerine getirirken bizlere çeşitli vesilelerle yardımcı olmasını istemeliyiz. Onun için... Vaizlerimiz, hocalarımız ya içten veya açıktan Rabbişrahli sadri diye Musa Aleyhisselam'ın yaptığı bu duayı yaparak sözlerine, konuşmalarına, sohbetlerine başlarlar. Cenab-ı Allah bize hakkı ve doğruyu söylemeyi nasip ve müyesser eylemezse Söylediklerimizin sözlerini etkisini kendisi halk etmezse biz ne doğruyu dile getirebiliriz, ne söylediğimiz doğruların muhataplarımız üzerinde etkili olmasını sağlayabiliriz. Her şey onun ve her şey onun elinde. Kalplerimiz onun elinde. O dilediği gibi kalpleri evleri çevir. Bize düşen kalbimizin iman ve itaatle ona bağlı olması bedenimizin, amellerimizin hal ve hareketlerimizin onun emrettiği şekilde tezahür etmesi aklımızın, zihnimizin, fikrimizin de hep onu hatırda tutmasıdır. Esasen müminin Allah'tan gafil olmaması gerekiyor. Allah'ı anmadığı, Allah'ı hatırlamadığı, Allah'ı zikretmediği, Allah'ın gözetimi altında olduğunu tasavvur etmediği, yapıp ettiklerinin hepsinin Allah tarafından görülüp tespit edildiği, yavaşça konuşmalarının, fısıldaşmalarının da dahil olmak üzere, hatta kalplerinde geçirdiklerinin bile Allah tarafından bilindiği şuuruyla mümin hareket etmek ve ona göre davranışlarını ıslah edip düzeltmek zorundadır. Onun ilminden zerre miktarı hiçbir şey kayıp olmaz. Bazen kalbimizin doğrudan kaydığını kendimiz bile fark etmeyi biliyoruz. Fakat kalbimizi her zaman merceğimiz altında, yine kalbimizin, şuurumuzun, imanımızın merceği altında tutmasını bilmeliyiz. Kalbimizdeki sapmalar, yanlış yönelmeler, anlamsız düşünceler, isabetsiz eğilimler ne zaman ortaya çıkıyor, bunun farkına varmanın yollarını aramalı. Ve onu düzeltmeye çalışmalıyız. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor biliyorsunuz. Zina eden bir kimse mümin olduğu halde zina etmez. Ve devam ediyor hadis-i şerif. Kalbimizin bizi harama sürükleyecek kadar Eğrilmesine, sapmasına, Allah'tan gafil kalmasına müsaade etmemeliyiz. Kalbimizin her zaman için imanımızın projektörü altında bütün hal ve hareketlerinin, nabzının, atışlarının bu iman projektörü tarafından görülmesi ve gözlemlenmesi lazım. Burada tehlike sinyali var. Onu fark etmesi lazım. Burada harama gitme ihtimali var. Fark etme durumundayız. Bunun için ne gerekir? Allah'ı çok hatırlayacağız. Allah'ın azametini, Allah'ın ilmini, Allah'ın sonsuz kudretini, Allah'ın Esma-i Hüsna'sının manalarını ve bu manalarla, bu sıfatlarla, bu isimlerle, bu isimlerin sıfatlarıyla muttasıf olduğunu azametini olabildiği kadar yakından bilip bunu ruhumuza ifade yerindeyse susuz kalmış bir bedenin su içerken onu kendisine mal etmesi, emmesi gibi hücrelerine, zerrelerine varıncaya kadar bunu ruhumuzun her zerresine sindirmesini bilmemiz lazım. Bunu başkaları size yapamaz. allah Teala birilerine böyle bir imkan veremez manasına söylemiyorum bunu. allah Teala her şeye kadirdir, keramet de haktır. Ancak kendimiz kendimize faydalı olmazsak, bunun için uğraşmazsak, başkalarının da faydalarını bekler durursak ve gelmezse ve ölürsek ne olacak? Onun için ümidimiz Allah'tan fakat biz de Allah'ı razı edecek amelden asla geri durmayacağız. Buna dikkat edin. Onun için Cenabı Allah evvela isteyeceğini Harun Aleyhisselam'dan istiyor. Onun için yola çıkmadan önce arkadaş aranır demişlerdir. Er-Rafik قبل الطريق Yol arkadaşı yola çıkmadan önce seçilir ve tespit edilir. Çok akıllıydı Musa Aleyhisselam demek ki. Risalet yoluna çıkmadan kendisine bir yol arkadaşı istiyor Allah'tan. Sebebini de söylüyor. Rabbi bu görevin üstesinden gelemeyebilirim. Evvela bu görevde bana yardımcı olacak. Ondan sonra bu görevin en büyük yardımcısı da seni çokça zikretmek, seni çokça hatırlamaktır. Seni çokça tesbih etmektir. Her türlü eksiklikten münezzeh olduğunun şuuruna varmaktır. Onun için bana iyi arkadaş, iyi bir yardımcı, iyi bir destek nasip et. O kadar iyi olsun ki bana verdiğin yüceler yücesi bu görevin İfa edilmesinde de benim ortağım olsun. Benim bu işimde onu ortak yap diyor. Çünkü sen bizi görüyorsun. Yani ben bu göreve ne kadar ehilim, ne kadar bunu yerine getirebilirim? Harun Aleyhisselam bu konuda bana ne kadar yardımcı olabilir? Hepimizi sen çok iyi görüyorsun ve biliyorsun. Şimdi... İsrail oğullarının erkeklerinin öldürülmesi her sene cereyan etmiyordu. Bir sene ölüm var, bir sene ölüm yok. Bir sene daha ölüm var. Harun Aleyhisselam ölümün olmadığı sene dünyaya geliyor. Yani çocukların, İsrail oğullarının erkeklerinin öldürülmediği sene dünyaya geliyor. Çünkü her sene öldürülseydi, onların kız çocuklarını öldürmeyin demelerinin bir manası olmazdı. Çünkü hiçbir şekilde erkek zaten kalmayacaktı. Dolayısıyla kızlar da yaşayanlar da ölüp gidecekti. Böylelikle İslami oğulların kökü kuruyacaktı. Onun için bir sene ölüm var bir sene öldürme daha doğrusu yoktu. Musa aleyhisselam öldürmenin olduğu sene dünyaya geliyor. Harun aleyhisselam öldürmenin olmadığı sene dünyaya geliyor. Rivayetlere göre aralarında 3 yaş fark var. Harun Aleyhisselam daha büyük. Ve ondan ona risaletin verilmesini istiyor. Peki Cenab-ı Allah ne yapıyor? Estağfirullah Kale Ked utite ya Musa Belki dua ile Cenab-ı Allah'ın en yapmayacağı şey bir rasul etmektir. Çünkü dediğim gibi risalet tamamıyla Allah'ın seçim ve tercihiyle olur. Dedi ya ve lima Seni ben seçtim o halde sana vahyolunanları iyice dinle diyor. Demek ki Musa aleyhisselamın bu duası Cenab-ı Allah'ın ilmindeki ezeli ilmindeki takdirine denk düşüyor. Yoksa her kim şuna isalet ver, bunları isalet ver diye öyle siparişle risalet bu buhat olmaz. Fakat bir de isteyişin de edebi adabı var ve en önemlisi nedir? Kalbin duanın kabul edileceğinden emin olarak dua edilmesi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize bunu tavsiye ediyor. Duanın adabından en önemli adabından birisi de budur. Allah'a dua ettiğiniz zaman diyor... ...duanızın kabul olunacağına... ...kesinlikle kabul olunacağına... ...yakin ile inanarak dua ediniz. Öyle sizin kendinizin de inanmadığınız şeyleri... ...veya olur mu olmaz mı falan filan demeyin. İki... Allah'tan imkansız şeyleri istemeyeceksiniz. Ya Rabbi bana öyle bir makam ver ki peygamberlerin makamından yukarı olsun. Böyle dua olmaz mesela. Çünkü Cenab-ı Allah peygamberlerin üstüne kimseyi çıkarmayacağını söylemiştir. Öyle değil. Ya Rabbi cennette benden başka kimse olmasın. Öyle şey olur mu ya? Gibi. Bunlar olmaz. Ha. Yani Allah'tan muhal şeyler duada istenmez. Ya Rabbi ne kadar nübüvet kapısını, risalet kapısını kapattıysan da ya hadi beni peygamber etmediş şahı, bari şu çocuklardan birisi peygamber olsun. Böyle dua olmaz. Gibi imkansız şeyler olmaz. Ya Rabbi beni ölümsüz yaşat. Bırak. bir dua olmaz. Allah dilerse olur mu? Olur. Fakat Cenab-ı Allah sünnetine aykırı dualar kabul etmeyeceğini belirtiyor. Ona dikkat etmek lazım. İşte Cenab-ı Allah ne diyor ona? Kale Kad utite su'leke ya Musa Ey Musa istediğin sana verilmiştir. İstediğin sana verilmiştir. Musa Aleyhisselam'ın her bir peygamberin fakat Musa Aleyhisselam'ın rivayet şeylerden, kıssalardan öğrendiğimiz kadarıyla Cenab-ı Allah nezdindeki özel bir konumu olduğunu görüyoruz. Özel olarak konuşuyor. Zaten bizim söylememize gerek yok. Cenabı Allah diyor kana indallahi veciha وَج۪يهَا Musa Allah nezdinde değerli, itibarlı, kıymet gören takdir gören, özel bir yeri olan bir peygamberdir. Allah nezdinde böyleydi diyor. وَكَانَ <Sessizlik> عِنْدَ Onun için derhal böyle bir istek dediğim gibi belki Allah'tan en istenmeyecek şeyler arasındadır. Birisine risalet verilmesini istemek. Musa Aleyhisselam bunu istiyor ve Cenab-ı Allah veriyor. وَلَكَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً اُخْرًا Ant olsun biz senin üzerinde bir başka sefer daha sana bir başka sefer daha minnet etmiştik. Lütufta bulunmuştuk, ihsanda bulunmuştuk. Yani sen her vesileyle ve her durumda, gereken her vaziyette lütfa mazhar kılınmış bir kulumuzsun. Ne zaman iz ohayna ila ummik ma yuhann Hani biz senin annene o vahyettiğimiz şeyleri vahyetmiştik. Neydi bunlar? Ayet-i kerime açıklıyor. Hani fit tabut. Onu sandukaya koy. Faqzi fihi fil O sandukayı denize koy şu ayet-i kerime aynı zamanda okumakta olduğumuz ayet-i kerime Arap fesahat ve belagat erbabının ittifakı ile en belir Arap tarihi boyunca söylenmiş Arapça olarak söylenmiş en belir en kapsamlı en veciz ifadelerden onu sandukaya koyduktan sonra onu denize, Nil Nehrine bırak. Faliyelçi Yem bıssağıl. Deniz onu sahile bırakacak, götürene bırakacak. Ya kuzu adulli mucize içinde mucize. Onu benim de düşmanım, kendisinin de düşmanı olan birisi yakalayacak, alacak. Ve el-kaitu aleyke minni. Allah. Ve ben senin üzerine nezdimden bir muhabbet, bir sevgi bıraktım. Öyle ki rivayetlere göre bundan hareketle Musa Aleyhisselam'ın can düşmanları bile onu sevmeden edemezmiş. Ve li-tusna ala ayni. Çünkü senin benim nazaret, nezaretimde benim gözetimim altında benim kollamam altında gözümün önünde yetiştirilmeni istiyordu zaten ben seni hani sen bizi görüyorsun dedi ya zaten ben hep seni bu şekilde bu hale getirdim diyor şimdi bu ayet-i kerimede ne var İki tane emir var. Onu tabuta koy, yani sanducaya koy. Ondan sonra o sanducayi denize bırak. İki tane haber var. O deniz onu sahile çıkaracak. Sahile çıktıktan sonra da onun için korkma. Telefon olmayacak. Denizde de telefon olmayacak. Sahile çıktığı zaman da telef olmayacak. Halbuki telefonması olması için bütün şartlar var. Benim düşmanım ve onun da düşmanı olan birisi de onu alacak. Ey Musa diyor, işin asıl sebebi, asıl dinamiği ne biliyor musun diyor. Ben senin üzerine bir sevgi bıraktım. Seni gören herkes sevmek durumundaydı. Ve en önemlisi, veli tus naaleini. Sen benim gözümün önünde, nezaretimde büyütülecektin, büyük, büyüyüp gelişecektin. Ve iki tane de lütuf ait kelime de. Bakın, iki emir, iki haber ve Musa Aleyhisselam'ın şahsına. Cenab-ı Allah'ın iki tane lütfu. Aynı ayeti i de ve harikul ade bir üslupla öyle ki değil bir kelimeyi kaldırın, bir harfi kaldırın ayet-i kerimenin üslubu, anlattığımı, maksadı bozulacak. İlave edin yine bozulacak. Belagat budur. Yani maksadı eksiksiz anlatacak ihtiyaç olmayan lafızlar bulundurmayan kelimelerle hatta maksada en uygun maksadı en uygun seslendirecek kelimelerle anlatmak. Bütün bunlar tabi Arapçayı özellikle bilenler bunu daha iyi hissederler. Ondan sonra lütuflarını anlatmaya devam ediyor. Ben sana bir daha vaktiyle lütufta bulunmuştum diyor ya. Devam ediyor. İz temşi uhtuken. Hani o vakit annen pardon kız kardeşin yürüyordu. Kur'an-ı Kerim'de lüzumsuz anlatım yok. Burada işte onu aldılar götürdüler bilmem ne ettiler işte e, süt anneler bulmak istediler vesaire. Bunların hiçbirisi yok. Çünkü İfadeler zaten bütün bunların yapıldığını bize anlatıyor, ifade ediyor, anlatıyor. فَتَقُولُ هَلَا دُلُّكُمْ عَلَى مَنْ يَكْفُلُكُ عَلَى مَنْ Hatırla diyor hani kız kardeşin yürüyüp gitmişti de ben sizlere bu çocuğu emzirecek, ona bakacak bakımını üstlenecek bir kimseyi göstereyim. Çünkü annesi diğer kısının diğer yerlerdeki anlatımından anladığımız kadarıyla zaten annesi Musayı tamam sanducaya koyup Allah'ın emriyle vahye uygun olarak şeye koydu denize attı bıraktı gitti Allah onu kurtaracağını söylemişti ama yine de tedirgindi acaba durum ne ne oldu? Oğlum ne oldu? Ne vaziyette? Nasıl? Hangi durumda? Bunun için kız kardeşini gönderiyor. Kız kardeşi gidip vaziyete bakıyor ki çocuk kimsenin memesini almıyor, süt almıyor. Herkes onun için seferber olduğu halde bir türlü olmuyor. Kim geliyorsa almıyor. Kız diyor ki şeyde işte böyle böyle. Göstereyim mi? Onlar evet diyorlar haliyle. Hemen onu anlatıyor. Faraca'naka ila ummik. Böylelikle seni annene geri döndürdük. Kayte qarra 'aynuha ve la Ta ki gözü aydın olsun ve üzülmesin. Allah Allah. Üstelik ve katalte nefsen fe najaynaka min el sen istemeyerek de olsa birisini öldürmüştün, birisini öldürmüştün de biz seni gam ve kederden korumuştuk, kurtarmıştık. İdam edilmek, öldürülmek, kıptinin gelip ona haber vermesi vesaire hallerle seni kurtardık diyor. وَفَتَنَّاكَ فُتُونَا Ve biz seni sıkıntıdan sıkıntıya Geçirip durduk, imtihandan imtihana, bir imtihandan çıktın, öbürüne girdin, bir imtihandan çıktın, öbürüne girdin. İmtihan, fitne daha doğrusu, özellikle altındaki yabancı maddelerin tek tek dışarıya çıkması için altının ateşte eritilmesi, arz edilmesidir. Dolayısıyla her bir fitne insanı bu şekilde ifade edersek kavurur ama arındırır. Mümin için fitnenin başarıyla geçilmesi halinde öyle bir faydası olur. İşte Musa aleyhisselam İsrail o esaret dönemlerinde ve risaletten uzak dönemlerinde Toplum olarak sahip oldukları bütün olumsuzluklardan evvela eğer varsa Musa Aleyhisselam'da onların tek tek arındırılması. İki ve en önemlisi Risalete hazır hale getirilmesi için Cenab-ı Allah Musa Aleyhisselam'ı ifade yerindeyse bir ateşin potasından bir potadan çıkardı öbür potaya koydu. Birinden çıkardı öbürüne. Her birisinde ayrı bir ifade yerindeyse eğer onu daha bir olgunlaştırdı, daha ileri derecede som altın, saf altın haline getirdi ve neticede ilahi risaleti taşıyabilecek, kaldırabilecek. Risaletin sorumluluklarını ve belki bunun en önemli kısmı olan Allah'ın o tarifler üstü anlatılamayacak nidasını dinleyebilmek, Allah'la konuşmak mertebesine ulaştırılması için ne lazımsa Musa Aleyhisselam fitneden fitneye sokuldu. Düşünebiliyor musunuz? Bilmediği bir yere gidiyor, yol bilmiyor. Musa Aleyhisselam Mısır'dan çıktığı zaman Medyene doğru gitmek isterken Medyene nerede nasıl gidilir yok bilmiyordu. Hatta yolu soracak kimsesi de yoktu. O hanım kızlara, hanımefendilere koyunlarını suladığı zaman karnı açtı, yorgun argındı. Onun için Kasa suresinde de belirtildiği gibi gölgeye çekildiği zaman Rabbim diyor ben senin bana indireceğin hayra pek muhtacım Beş parasız korku içerisinde çıktığı Mısır'da Medyen'e geldiği zaman Cenab-ı Allah onun karnını da doyuruyor. Rızkını da veriyor. Efendim'e söyleyeyim ona en hayırlısından bir eş de nasip ediyor. Evlat sahibi kılıyor. Borcundan da kurtuluyor. Ve Mısır'a Mısır'a bir Rasûl olarak gidiyor. İnşallah Mısır başta olmak üzere bütün İslam diyarından hicret etmiş Müslümanlar Firavunların burunlarını yere sürte sürte yurtlarına geri döneceklerdir. Amin. Yevme izin yefrahul mu'minine binas, mu'minune binasrilla O gün müminler Allah'ın yardımı ve zaferiyle sevineceklerdir. İnşallah. Bu iş uzak değildir. Musa Aleyhisselam'ı bu vaziyette Mısır'a geri döndüren Cenab-ı Allah elbette İslam dünyasının dört bir yerinden. Burmasından Irak'ına, Suriye'sine, Mısır'ına ve daha Libya'sına. İslam dünyasının dört bir yerine. İnşallah Müslümanlar yüz yıldan fazla bir zamandır. Kaybettikleri o İslam şeriatini Allah'ın dinini dört dörtlük ifade ise İslam'ın hakimiyeti altında yaşama nimetini inşallah yeniden elde edeceklerdir. Buna inanıyoruz. Ve biz seni diyor ey Musa fitneden fitneye imtihandan imtihana geçirdik. sinin fi ehli ve böylelikle sen Medyenliler arasında yıllarca kaldın. ثُمَّ جِئْتَ ala قَدَرِ ya Musa. İşte şimdi bir kader üzere geldin buraya ey Musa. Daha Cenab-ı Allah'ın Musa Aleyhisselam'la konuşması devam ediyor. Allahu Ekber. Kadere iman. Efendim Kur'an'da geçmiyor. Yok kadere iman hadislerde geçiyor. Yok şu geçiyor, yok bu geçiyor. Vallahi Allah insanın kalbine eğrilik verirse Kur'an'da olanı da göstertmez. Onun için fe'amma'llezina fi kulubi emzeygh feyettabi'una ma teşabeha Kalplerinde eğrilik bulunanlar onun müteşabih olan buyruklarına tabi olurlar, muhkemi bırakırlar. Niçin fitne arayışı içerisinde oldukları ve Kur'an'ı olmadık şekilde yorumlamak istedikleri için. Yani her şey Allah'ın takdiriyle olmasaydı, Musa Aleyhisselam'ın bunca badireden kurtulması nasıl olacaktı? Kimin takdiriyle oldu? Hani derler ya çekirge bir sıçrar, iki sıçrar. Cenab-ı Allah burada vefatın ne kefutuna Seni neden fitneye geçirdik? İbn Kesir tefsirinde bu vefatın ne kefutuna ile alakalı olarak özel bir hadis diktedir. Futun hadisi. Müfessirlerin daha doğrusu hadis alimlerin söylediklerine göre bu bildiğimiz manada Peygamber Efendimiz'e isnat edilen hadis manasına değil. Söz manasına, anlatım manasına. İbn Abbas, Kur'an-ı Kerim'i iyice tetkik etmiş ve bu <gülüyor> vefeten nâke futûnen ile alakalı olarak Musa Aleyhisselam'ın doğumundan itibaren ta vefat ettiği tarihe kadar, vefat edişine kadar, Kur'an'dan hareketle hangi fitnelerden, imtihanlardan sınavlardan geçtiğini tek tek orada uzun uzadı ya. Çok akıcı, fevkalade mükemmel bir şekilde şey etmiştir, anlatmıştır. Okumamış olanlar bir daha okumak isteyenler İbn Kesir tefsirinde yani şeyde de var yanılmıyorsam Taberide ve başka tefsirlerde de var ama e, İbn Kesir tefsirinde olduğundan eminim. Şimdi bu şekilde yıllarca medyenliler arasında kaldıktan sonra bir kader üzerine bir takdir gereği buraya geldin diyor ey Musa öyle rastgele hiçbir şey yok gelişi güzel hiçbir şey yok planlanmamış programlanmamış hiçbir şey yok ve şemsü tecrili mustakarrillehe diyen cenab Allah yani güneş kendisi için karar kılacağı bir yere kadar akıp gidiyor. Onun karar kılacağı yeri tayin eden Allah, güneşin cereyan şeklini, hareketlerini, süresini vesairesini takdir eden, güneşin etrafındaki gezegenler, ardından galaksiler, şunlar bunlar vesaireler. Hepsi için ayrı ayrı bir kader tayin eden Cenab-ı Allah. Bir de biz insanlar için bir kader mi tayin etmeyeceğiz? Bunun nesini biz uzak görüyoruz ki? Peki eğer kader yoksa Cenab-ı Allah'ın olmuş ve olacak her şeyi bildiğini nasıl söyleyeceğiz? Kader yok ya o halde Allah geleceği de bilmez. Birilerinin söylediği gibi veya söylediği, nispet edildiği gibi diyelim. Böyle bir şey yok. Her şey Cenab-ı Allah tarafından bütün tafsilatıyla, bütün inceliğiyle bizim gözümüzle vaka aleminde gerçekleşmeden önce bilinen bir şeydir. Biz zamanın biz mahlukat için mevzu bahis olduğunu, Halık için zaman boyutunun mevzu bahis olmadığını hesaba katmadığımız için bu işi anlamakta zorlanıyor. Cenab-ı Allah için zaman boyutu diye bir şey yok ki. Zaman da mahluktur çünkü. Zaman da mahluktur. Ve zaman da görecelidir. Ay senesi var. Güneş senesi var. Efendim ben söyleyeyim gezegenlerden her birisinin kendisine göre senesi var. Hatta her bir yıldızın kendisine göre hareketine göre bir senesi var. Kimisinin bir senesi bizim... Milyonlarca senemizdir. Kimi gök cisimlerinin bir senesi bizim milyonlarca senedir. Hangi zaman? Ve Cenab-ı Allah bunların hepsinin zaman daha doğrusu birim içerisindeki, birim süre içerisindeki harekettir. Biz bunu kestiremeyiz ve görecelidir. Ama Cenab-ı Allah her bir zamanı ayrı ayrı halk eder. Dilediği zaman, dilediği varlığı, dilediği zamana tabi tutar. Her bir mahlukatın kendisine göre. Dolayısıyla kader, kainatın varlığı, kaderin bilmesi bizim için zor bir hadise değildir. Devam ediyor. Velitusna âle ayni diye buyurdu az önce. Burada da ne diyor? Ve stane'atuke nefsi. <Sessizlik> ben seni kendi zatım için halkettim. Kendi ilahi maksatlarım, ilahi takdirlerim, ilahi risaletim için seni ettim Burada ıstına yani sanat belli bir ifade dese plan, program, ölçü vesaire Her bir şeyin en mükemmel şekliyle nasıl ki bir sanatkar yaptığı sanat eserinin üzerinde bazen işte alamayacağımız, aklımızın alamayacağı kadar uzun zaman iştigal edip uğraşıyor ve neticede o eseri meydana getiriyorsa Cenab-ı Allah için böyle bir benzetme mevzu bahis olmamak üzere <gülüyor> ve benzeri mahlukata ait sanat vasıfları onun için mevzu bahis olmamak üzere Cenab-ı Allah çünkü mahlukatın her bir şeyinden münezzehettir. Cenab-ı Allah biz seninle alakalı her bir şeyi kendim için bu halde yani kendi emrimi yerine getirmek, dilediklerimi gerçekleştirmek için böyle yaptım. Şimdi senin dediğin gibi diyor ifade ederindeyse: "İzhab anta ve ahukya bi ayati." Sen ve kardeşlerin benim ayetler, sen ve kardeşin ayetlerimle gidiniz. Sana bildireceğim vahiyler de demektir. Hem onu kapsıyor hem de sana verdiğim mucizeleri kapsıyor. Çünkü her bir vahiy aynı zamanda bir mucizedir. Biz Kur'an'ın her bir ayetine de aynı zamanda ayet diyoruz. Niçin? Çünkü Kur'an mucizesinin bir bölümüdür, bir parçasıdır. Her bir ayet başlı başına Allah'ın varlığına ve birliğine bir delildir. Onun için ona ayet diyoruz. وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي Sakın beni anmakta, beni hatırlamakta, en ufak bir gevşeklik yapmayın, ara vermeyin, fasıla vermeyin. Aralıksız beni anın, beni hatırlayın. Bu görevinizi ifa ederken, beni hatırlamadığınız en ufak bir an olmasın. Tıpkı namazda söylediği gibi ve ekimis salateni zikri Beni anmak için beni unutmamak için beni hatırlamak maksadıyla namazı dostluğunu kıl diyor. Çünkü göreviniz çok büyük. Beni hatırlayarak görevinizi ifa edebileceksiniz. İzhebâ ila firavun innehü tâgâ. Firavuna gidin. İkiniz Firavun'a gidin, çünkü o tuğyan etmiştir, haddi aşmıştır. O bir tağut olmuştur. Tağut, tağa kevkünden geliyor. Tağa, sınırı aşmak, haddi aşmak, çizmeden yukarı çıkmak demek. Çünkü o haddi aşmıştır. O kulluk sınırının dışına çıkmıştır. فَقُولَا لَهُ قَوْلًا Bununla birlikte ona yumuşak söz söyleyin. Müfessirler, İslam alimleri, İslam tarihindeki vaizler ve buna benzer ümmete nasihat edenler, bu maksatla eser yazmış olanlar tebliğ meselesinde bu ayeti kerimeyi özellikle söylerler. Zikrederler ve üzerinde uzun uzun dururlar. Bu hususta söylenmiş en veciz ifade de şudur. Ey dini tebliğ eden kişi unutma ki Cenab-ı Allah Musa'ya Firavun'a giderken yumuşak söz söylemesini emretmişti. Ne sen Musa'sın ne muhatabın Firavun'dur. Dolayısıyla senin yumuşak söz söylemen sana daha çok yaraşır demek istiyorlar. Bunu unutmayalım. Hani Türkçe'de diyorlar ya tatlı söz yılanı deliğinden çıkardı Bizim derdimiz ne? Yılanı deliğinden çıkarmak değil midir? Yılanı ifade ise insana zarar vermeyecek hatta yerine göre faydalı olabilecek bir hale sokmak değil mi? Eğer günahlar ve günahkarlık yılan gibiyse onu o halinden kurtarmak için bizim yumuşak söz söylemeyi iltizam etmemiz onu ihmal etmemiz lazım. Sakın yumuşak söz söylemek ile hakkı eğip bükmeyi veya hakkı saplamayı birbirine karıştırmayalım. Haktan taviz vermeden ...sözü olabildiği kadar yumuşak söylemek. Ya senin dediğin de doğrudur ama... ...doğru değilse diyemez. Doğru değildir diyemez. Belki sen bu kanaate sahip olmakta mazeretli olabilirsin... ...mazur görülebilirsin diye söylenir belki. Haklı bazı gerekçelerin belki olabilir. Niçin? Çünkü İslam sesini duymamışsın... kafirler arasında yetişmişsin dinin öğretilmediği okullarda okutulmuşsun. Hatta din düşmanı yetiştirilecek toplumlarda yetişmişsin. Okullarda okumuşsun vesaire vesaire. Bunlar bütün bunlar toplasan senin lehine belki gerekçe olarak görülebilir. Fakat hak olduğu manasına gelmez. Yumuşak söz söylemek yani hakkı eğip bükmek, saklamak, batıl ile karıştırmak gibi bir manaya gelmez. Tamam, Bu şey yok. لَعَلَّهُ <Sessizlik> يَتَذَكَّرُوا <yetezekkeru> ev يَخْشَى <Sessizlik> Muhtemeldir ki senin ona yumuşak, sizin ona yumuşak söz söylemeniz neticesinde belki öyüt alır, ibret alır yahut Allah'tan korkar. Bu şekilde biz tesiri Halk edilmesini Allah'tan bekleyeceğiz. Biz vazifemizi yaparız. Yoksa sözlerimizin veya tebliğimizin etki gösterip göstermediği üzerinde durmayız. Etki göstermezse Cenab-ı Allah'tan ecir alacağımızı unutmayalım. Etki gösterirse kendi nefsimize pay çıkarmayalım. Ben söyledim kardeşim zaten... Yani buzlar erirdi benim sözlerimde falan gibi gereksiz böbürlenmelere hiç gerek yok. Sizin gücünüz, tesir şeyiniz vesaire ne olursa olsun Allah dilemeyince hiçbir şey olmuyor. İnneke la tehdi men ahbebte velakinne Allah'a yehdi men yaşar. Kime söylüyor bunu? Resulullah ve Sellem. Kim hakkında? Kendisini en zorlu zamanlarında himaye etmiş Ebu Talib'in iman etmemesiyle alakalı olarak. Sen sevdiğini hidayete erdiremez. Fakat Allah dilediğine hidayet verir. Cenab-ı Allah bizleri, sizleri, Ümmet-i Muhammed'i sırat-ı müstakimden, hidayetten ayırmasın. Allah'ın rahmet ve bereketi üzerinize olsun. İnşallah kaldığımız yerden devam ederiz.